İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı Maden Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılmasının önü açılmıştı. Fakat hashtag zeytinime dokunma diyen binlerce kişinin kamuoyu baskısı sonucu pek çok dava açılmış ve Danıştay birden çok yürütmeyi durdurma karar verdiğinden yönetmelik uygulamaya geçememişti. Zeytinlikleri madenleri açacak yönetmelik maddesinin bir benzeri bu sefer kanun değişikliği teklifiyle meclise geldi. Bu zeytinleri yok etmek için 20 yılda verilen 10. kanun değişikliği önerisi. Teklife göre maden kanununa eklenecek geçici maddeyle ruhsat sahibi veya rödovanççı olan gerçek veya tüzülen kişiler tarafından yürütülen Madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine Kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Zeytinlikleri maden tehdidine açacak elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi saat 13'te dün Sanayi, Ticaret ve Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülecekti. Muğla'dan Ankara'ya gelen İkizköy ve Destinli Köylülerse mecliste basın açıklaması yapmak üzere Ankara'ya geldiler. Ancak Ankara'nın girişinde otobüsleri durduruldu. Köylüleri HDP ve CHP'li vekiller özel araçlarıyla meclise taşıdı. Köylüler meclis önünde açıklama yaptı. 83 yıldır ölmez ağacı koruyan Zeytin Yasası'nın 10. kez değiştirmek istediğini hatırlatan köylüler çünkü sermaye böyle istiyor. Çünkü kapitalizm doymak bilmeyen kar iştahıyla maliyeti azaltıcı en önemli girdinin doğa olduğunu biliyor. Çünkü iktidar sermaye isterse vermekten geri durmuyor. Kendilerinin de bildiği gibi 9 kez denediler olmadı. Bu sefer de olmayacak, ölmez ağaç yaşamaya devam edecek dediler. Hashtag dokunma diyerek. Change.org'da zeytin için adalet diyerek bir araya gelen yaklaşık 600 bin kişinin imzaları ise zeytin için adalet isteyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından Yasa tasarısı ile ilgili itirazlarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bunun sonucunda torba yasaya eklenen bu madde geri çekildi. Ses çıkarmanın ve talep etmenin önemi bir daha ortaya çıktı. Ülkeler Montreal'deki Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesinde yani COP15'te küresel bir koruma anlaşmasını müzakere ederken Birleşmiş Milletler Fon ve bilimsel uzmanlık için 10 restorasyon girişimine adlandırarak zirveye ivme kazandırmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler ne kadar para tahsis edebileceğini belirtmeden fonlara özel bağışlarla katkıda bulunmayı umduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı başkanı yani UNEP başkanı Inger Andersen, Reuters'e girişimin restorasyonun mümkün olduğunu göstermesini umduğunu söyledi. UNEP dünyada karasal yaşamın yaklaşık %40'ının bozulduğunu tahmin ediyor. COP 15 müzakereleri daha fazla doğa kaybını önlemek için yeni koruma kurallarını hedeflerken önerilen iki düzine hedefin bir kısmı ülkelerin dağlar, sulak alanlar, çöller, kıyı şeritleri dahil olmak üzere bozulmuş arazilerinin %20 ila 30'unu eski haline getirmeye kabul etmesini sağlayacak. Birleşik Krallık merkezli Just Stop Oil yani fosil yakıtları durdur yeter aktivistleri Yılın son protesto eylemini Londra sokaklarında iki günlük yavaş yürüyüş yaparak gerçekleştirdi. İklim değişikliği ve çevresel etkilere dikkat çekmek için ve hükümetlerin iklim krizi konusunda aktif tavır almasını isteyen aktivistlerin hedefinde yıl boyu sanat eserleri vardı, ünlü markalar vardı. Yılın son protestosu eylemi ise emisyonları yani salımları yılda yaklaşık 400 bin ton karbondioksit arttıracak olan Kumbria kömür madenine karşı yaptıkları yavaş yürüyüşle yapıldı. Just Stop Oil eylemcileri eksi iki derecede Londra sokaklarında trafiği durdurma noktasına getirdiler yavaş yürüyerek. Eylemin ilk günündeki iki tutuklamaya karşı yürüyüşlerinin yasal olduğunu savunan grup herkesi eylemlere katılma çağrısında bulunuyor. İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli koyundaki hazineden alınıp Ensar Vakfı'na 49 yılında tahsis edilen araziye ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı plan değişikliklerinin yürütmesi durduruldu. Ensar Vakfı'nın Eğitim Merkezi ve Öğrenci Yurdu olarak kullanılacağı belirtilen arazi daha önce 3. derecede doğal sit alanıydı. İzmir 5. İdare Mahkemesi bakanlığın yaptığı plan değişikliklerinin telafisi güç zararlar doğurabileceğine işaret etti. TIMOP Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TIMOP Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi, Urla Zeytineli Koyun'da yer alan ve Ensar Vakfı'na 49 yılına tahsis edilen 3. derecede doğal sit alanındaki tesislerin eğitim merkezi ve öğrenci yurduna çevrilmesini yargıya taşımıştı. İzmir 5. İdare Mahkemesi Çevreşicilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazineden alınıp Ensar Vakfı'na verilen Zeytineli'ndeki 236 Ada bir nolu parsel ile ilgili plan değişikliklerinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme plan değişikliğinin telafisi güç zararlar doğuracağını söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.